Müminler Allah'ı zikrederler, unuttuklarından değil, sevdiklerinden zikrederler ve hakkı unutanlara hatırlatırlar. Müminler Allah'ı zikreder, unuttuklarından değil, Allah'ı ancak kafirler ve gafirler unutur. Müminler hakkı unutmaz, daima Cenab-ı Hakk'ı lisan-ı hal ile, lisan ile, hal ile, halleriyle, özleriyle, sözleriyle hakkı zikrederler. Her meşru işte İsmullah'ı kullanırlar. Onu tilave ederler. Bismillah. Allah'ın isması İsmullah çekilir. Müminler Allah'ı sevdikleri için zikrederler. Zira kişi sevdiğini çok zikreder. Ve zikredeni dinlediği vakitte da hoşlanır. Sevgilisinin ismi anıldığı vakitte, sevgilisinin ismini işittiği vakitte hoşlanır. Safaya gargulur. Yüzü nurlanır. Göğünü surulanır. Gönül safaya girer. Ve unutanları da hakkı hatırlatırlar.